Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du fa'lamu eyyuhel ikhvan fe inne eftelel kitab-i kitabullah ve eftelel sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umur muhtefatuhâ ve kulle ve bid'atin Ekeled-le talaletin ve sahibiha finnar ve bi senedil muttasıl ile nbevi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal ihlis dineneke yekfikel amelul kalil sadaka Karasulullah, fi ma kal ev kemakat Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şerifesinden ayetlerden salihlerin haberlerinden bir miktar sizlere nakletmeye çalışacağım. İzahata geçmeden önce evvelen ve hasreten efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhi için sonra Sair, Enbiya ve mürseliinin, bütün Evliyaullah'ın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabından bize kadar müteselsilen gelmiş, geçmiş olan bütün Sadat ve Meşayih-i Turuk-u ve okuduğumuz hadis-i şeriflerin ilimlerin bize kadar ulaşmasında emek sarf etmiş olan ulemanın ve ravilerin cümlesinin ruhları için uzaktan yakından bu Bilgileri dinlemek üzere şu mescide cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için ve hayatta olanlarımızın da sıhhat, afiyet, saadet ve selamet üzere yaşayıp hüsnü hatimelerle nail olmamız için bir Fatiha, üç İhlas ı şerif kıraat eyleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. hepimizin çok aşikar bir şekilde bildiğimiz gibi bu dünya bir imtihan yeri. Bu dünya fani. Biz bir zaman sonra buradan ayrılıp Allahu Teala Hazretlerine döneceğiz. Onun huzuruna çıkacağız ve bu dünyada yaptıklarımızdan inceden inceye hesap göreceğiz. Bugün bir kitapta okudum ki vefat etmiş bir zatı görmüşler sormuşlar nasıl oldu hiç bir şey kalmadan her şey inceden inceye hesaplandı demiş sarığımın sarığımın içinde bir ibrişim tel vardı ipek tel onu dahi hesaba koydular o halde bize Allahu Teala Hazretlerinin rızasına uygun salih amel işleyip burada ahiret için azık hazırlamamız hazırlık yapmamız gerektiği gün gibi aşikar. Yalnız nasıl insanın bir bedeni var, bir ruhu varsa, öldüğü zaman ruh gidiyor, ceset olduğu yerde kalıyor ama kıymeti yok. Ruh gitti çünkü, onu alıp defnediyorlar. Nasıl her şeyin bir dış görünüşü var, bir iç yüzü varsa, her şeyin bir zahiri, bir batını varsa, amellerinde, yapacağımız işlerinde bir <gülüyor> dış kalıbı vardır. Dış şekli vardır. Bu çok önemlidir. Dış şekli önemlidir. Namazı şeklinde uygun olarak kılmazsak olur mu? Olmaz. Rükyosunun secdesini güzel yapmamız lazım. Hatta Peygamber Efendimiz bir zat çölden gelmiş. az, bedevi. Çok hızlı bir şekilde namaz kılınca uzaktan bakmış. Çok süratli böyle oturup kalkıyor, eğilip doğruluyor demiş ki ey filanca sen namazını yeniden kıl çünkü sen namaz kılmadın kıldı halbuki gözünün önünde kıldı bitirdi selam verdi ama kılmış sayılmıyor çünkü şuuru iştirak etmeden yaptığı amele hemen şey oldu bitti bir kere daha kılmış demiş gene olmadı bir daha kıl sen namaz kılmadın üç defa tekrarlatmış buradan anlaşılıyor ki şekil önemli Dış şekli muhakkak güzel yapacağız, itina edeceğiz. Ama nasıl vücut önemli olduğu gibi ruh da önemliyse, şimdi bazı insanların vücudu sapasağlam oluyor. Hiçbir rahatsızlık yok. turpu sıksa suyunu çıkartıyor. Gayet güçlü kuvvetli ama ruhen bozuk olduğu zaman, ruhen rahatsız olduğu zaman bir işe yaramıyor. Demek ki bedenden ayrı bir de ruha itina etmek lazım. Amellerin de allah Teala Hazretleri, biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, Kur'an okuyoruz, sadaka veriyoruz. Bunların hepsinin kabul olması için bir ruhu var. Amelin ruhu iç yüzü var, iç vasfı var. Amelin iç vasfı ihlas dediğimiz şeydir. Şimdi bugün İhlas ile ilgili birkaç haberi size nakledeceğim. Yalnız bundan evvel pazar günü hululü ile müşerref olmuş bulunduğumuz Receb-i Şerif'inizi cümlenize tebrik ederim. Allahu Teala Hazretleri şu Receb ayını ve Şaban ayını bizler için mübarek ve hayırlı eylesin. Bizi sıhhat ve afiyetle rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'a eriştirsin oltan müstefit ve müstefizlesin feyiz yah beylesin. Yarın perşembe günü. Ondan sonra ertesi gün cuma. Perşembeyi cumaya bağlayan akşam yani yarın akşam Receb'in ilk cuma akşamıdır. Malum İslami ölçülere göre gün güneş battığı zaman bitiyor. Yarın Perşembe ne zaman bitecek? Güneş battığı zaman bitecek. Cuma ne zaman başlayacak? İşte güneş battı, Cuma başladı. Onun için yarın akşam Cuma akşamıdır. Yarın Cuma akşamı Regaib gecesidir. İçinde o kadar çok böyle lütuflar, sevaplar, mağfiretler, rahmetler var ki onun için melekler o geceye Regaib gecesi diye isim vermişler. Şimdi söze başlarsam unuturum. İnsan böyle bir mübarek geceyi karşılamak için yarından oruçlu olsa, sabahtan perşembe gününü oruçlu tutmuş olsa oruçlu olarak o şeyi regaib gecesine erişse ondan sonra da o geceyi nafile ibadetler yaparak tesbihler çekerek, Kur'an-ı Kerimler okuyarak borç olan, üzerinde boynunda borç olmuş olan namazları kaza ederek Sadakalar vererek, iyilikler yaparak değerlendirirse çok büyük sevaplara nail olur. Allahu Teala Hazretleri bu kandil gecemizi, cümlemiz hakkında hayırlı eylesin. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Ebu Hüreyre radiallahu anhın bize naklettiğine göre buyurmuş ki. Bu Ebu Hureyre radıyallahu an nakletmiş deyip geçiyoruz ya hiç, hiç bir kıpırtı olmadan yüreğimizde fakat Şefi el-Espahi isimli zat Medine-i Münevvere'ye gelmiş Mescidi i Nebevi'ye girmiş bakmış orada insanlar bir şahsın başında toplaşmışlar sevgiyle etrafında toplanmışlar <gülüyor> dinliyorlar Kimdir bu demiş? Demişler ki bu Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Ebu Hüreyre. Herkes etrafından soracağını sorup dağıldıktan sonra yanına yanaşmış. Sen demiş Resulullah'ın ashabından mısın? Evet ashabındanım. Peki demiş ant veriyorum sana demiş. Ant veriyorum Allah aşkına. Resulullah'tan işittiğin bir hadisi şerifi Söyle, ben de faydalanayım ondan demiş. Şöyle, bana söylenecek bir hadis-i şerif, bildiğin hadis-i şeriflerden bir hadis-i şerif anlat diye söylemiş. Ebu Hüreyre radiyallahu olur söyleyeyim demiş ama gözlerinden yaş akarak anlatmış bu okuyacağım hadis-i şerifi. Hatta birkaç defa kendinden geçmiş, Olur söyleyeyim demiş, tekrar ayılmış. Ondan sonra tekrar kendinden geçmiş, tekrar olur söyleyeyim demiş. İşte burada şu Mescid-i Nebevi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle ben karşı karşıyaydım. Diz dize böyle yakın bir şekilde oturmuştuk, o bana söyledi filan derken gözyaşlarıyla böyle ayılarak bayılarak öyle okumuş bu hadisi şerifi. Şimdi ben de size oradan naklediyorum. İnne evvelen nasi yuqta yevmel kıyameti aleyhi raculün üstü şide fe Kıyamet günü olacak. Kıyamet gününde insanlar mahşer yerinde toplanacaklar. Evvelin ve ahirin, gelmiş ve geçmişler ve gelecekler hepsi mahşer yerinde cem olacaklar. Allahu Teala Hazretleri mahşer halkına hükmetmek üzere, amellerini değerlendirmek ve onları cennet ve cehenneme buyurmak üzere gelecek. Ve tera külle ümmetin casiyeten Her ümmeti hürmetten, dehşetten diz çökmüş görürsün. Ayakta durma hal ve mecal yok. Öyle dehşetli bir günde herkes diz çökmüş. İlk önce aleyhine hükmedilecek şahıs anlatılıyor bu cümleyle. ile. İlk önce aleyhine hükmedilecek olan şahıs racülün bir adamdır üstüş hile öldürülmüş feütiye bihi nasıl öldürülmüş ama müslümanlarla kafirler arasında yapılan bir savaşta öldürülmüş şehit diye sayılmış yani feütiye bihi o getirilir huzura sıra ona geldi hesap sırası ona geldi huzura getirilir fearrafahu nimetahu Allah-u Teala Hazretleri ona nimetini bildirir, tarif eder. Yani denilecek ki kullara, ey kulum ben sana akıl vermedim mi? Ben seni Müslümanlar arasında yaşatmadım mı? Ben sana sıhhat vermedim mi? Ben sana afiyet vermedim mi? Ben sana Resul göndermedim mi? Resulullah'ın haberlerini duymadın mı? Şöyle yapmadım mı? Böyle lütfetmedim mi? Diye nimetler kendisine sayılacak. Farafa <gülüyor> ha işi de itiraf edecek. Evet ya Rabbi. Böyle evet ya Rabbi. Evet böyle oldu. Hepsini sen bana böyle in'an in ve ihsanlerin. In kâle fema amilte fiha? Pekala bu nimetlere karşılık sen nasıl kulluk ettin? Bu nimetlere karşılık sen nasıl kulluk ettin bunun mukabilinde? Diyecek ki kâle kateltü fike hattestü şehit hatta üstüştü senin yolunda çarpıştım nihayet şehit edildim ya Rabbi. Öldürüldü ya Müslümanlarla kafirler arasında yapılan bir savaşta öldürüldü ya öyle diyecek. Kelle kezipte. Allahu Teala Hazretleri azamet ve celal ile ona buyuracak ki yalan söyledin. Velakinneke katelt li en yuqale huve cariyun fakat qil sen ne kahraman adam desinler ne cesur desinler. ...diye böbürlenmek için halk seni alkışlasın sevsin, el üstünde tutsun diye çarpıştın. Benim rızam için çarpışmadın. Dünyada da öyle denildi. Ne kahraman adam da denildi. Orada aldın alacağın şeyi, karşılığı. ...ve böyle denildikten sonra tabi ne diyecek Allahu Teala hazretlerinin huzurunda... ...o hesabın, o dehşeti içinde, kimsenin bir şey demeye zaten gücü mü var? Ümmire bihi, emrolunacak. Fesuhibe ala vecihi, yüzü üzere sürüklenecek. Hatta ulkuya finnar, cehenneme atılacak. Ve racülün teallemel ilme ve allemehu. Bir başka şahıs getirilecek. Aleyhine hükmedilen şahıslar anlatılıyor bu hadisi i şerifte. Ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh, gözyaşlarıyla anlatıyor, naklediyor. Racülün teallemel ilme, bir adam ki İlim öğrenmiş ve allemehu bunu başkalarına öğretmiş ve kara'al Kur'an'e ve Kur'an-ı Kerim'i okumuş fe utye bihi bu şahıs yine getirilecek fe arrafahû ni'amehû fe arrafahâ allah Teala Hazretleri bu şahsa da nimetlerini sayacak. Ben sana sıhhat verdim, afiyet verdim. ilim verdim. Öğren öğrenecek kabiliyet verdim, zeka verdim, hafıza verdim. Öğrendin. Ondan sonra da efendim şu nimetler içinde yaşadın. Kale e, o da evet ya diye itiraf edecek, ikrar edecek, kabul edecek. Kale fema amilte fiha? Bu nimetlere mukabil sen nasıl bir kulluk işledin? Ne yaptın? Söyle bakalım. Kale ''Teallemtul ilme ve allemtuhu ve kara'tu fîkel Kur'âne'' ''Ya Rabbi'' diyecek, ''Ben ilmi öğrendim, başkalarına öğrettim ve Kur'an-ı Kerim okudum, senin rızan için hepsi.'' ''Kale kezepte yalan söyledin denilecek kendisine. Başka bir rivayet var, o rivayette de deniliyor ki, ''Yalan söyledin'' deyince bütün melekler de ''Yalan söyledin'' diye tekrar edecekler. Allah-u Teala Hazretleri yalan söyledim buyurunca. Ve lakinneke teallemte li yukale alimun ve kara'tel Kur'ane el yukale huve kari'un. Sen yalan söyledin. Sen ilmi alim desinler diye öğrendin. Kur'an-ı Kerim'i de ne kadar güzel hafız, ne güzel okuyor desinler diye öğrendin. Vakat kıyıl. Bu da dünyada sana denildi. Fümme ümmire bihi fesuhibe ala vecihi hatta ulkiye finnar sonra emrolunur yüzü üzere sürüklenir ve cehenneme atılır. Ve reculün vessallahu aleyhi ve ataahu min asnafil mali üçüncü kişi bir adamdır. Allahu Teala Hazretleri ona rızkını geniş eylemiş. Malı bol vermiş. Çeşit çeşit mallar vermiş. Feutiye bihi o da getirilir fe Ârafe onu Allahu Teala Hazretleri ona nimetlerini sayar tarif eder. Fe ârafe o da o nimetleri itiraf eder. Kâle fe mâ Peki ey kulum bu nimetlerime mukabil bana nasıl kulluk eledin diye sorulur kendisine. Kâle mâ terekktü min sebîlin töhihbu enyün fekâ fîha illâ enfaktu fîha leke. Ya Rabbi hiçbir yol, hiçbir şekil, hiçbir tarz, hiçbir çare bırakmadım. Senin sevdiğin her çeşit ile her yola efendim malımı e, infak eyledim. Gale kezzepte ona da denilir ki yalan söyledin velakinneke faalte liukelehu ve cevadun. Ne cömert adam desinler diye şöhret için alkışlanmak için beğenilmek için yaptım bunu. Fakat kîl bu da sana denildi. Sümme umrübihi feşuhi bi ve vecihihi hatta ulqiya finnar. Bu da ötekiler gibi emr olunur. Yüzü üstü sürüklenerek cehenneme atılır. Bu hadis-i şerif Müslim, Nesai, Tirmizi, İbn Hibban tarafından zikredilmiş. Hasan hadisi şerif olarak yani sıhhatli bir hadis-i şerif olarak nakledilmiş. Bu hadis-i şeriflerdeki misallerden ne hangi ders çıkıyor? şu ders çıkıyor ki, bir insan bir işi Allah rızası için yaparsa kurtulur. Dünyada bir başka işi hesaba katarak, onu, o faydayı, o menfaati düşünerek yaparsak kurtulmaz. İşte bu haber şeye gelmiş. Bu Şefi el-Esvahi dinledikten sonra almış bu haberi Şam'a gelmiş. Şam'da Muaviye'nin huzuruna girmiş ve anlatmış, Muaviye radıyallahu anh ağlamış, ağlamış, ağlamış, ağlamış, hatta bir fenalık geçirmiş böyle, onun üzerine adamları, yakınları, etrafındaki şeyler, muhafızları vesaire, ya bu adam ne kötü adam, geldi bir haber söyledi filan diye, haber söyleyene biraz böyle e, sinirlenmişler de, fakat o kalkmış, demiş ki, ey bu adamların hali böyle olursa bizim halimiz nice olacak diye, o çok daha fazla böyle esef ifade etmiş. Demiş ki, bunun dediği bu hadis-i şerif doğrudur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerime var demiş. O ayet-i kerimeyi şimdi okuyacağım. Yalnız bir hususa işaret etmek istiyorum onun bu hareketi üzerine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, benden size bir söz nakledilirse onu Kur'an-ı Kerim ile ölçün. Eğer Kur'an-ı Kerim'e muvaffuksa kabul edersiniz. Değilse onu söyleyen demek ki uydurmuştur diye oradan ölçü alırsınız diye bir hadis-i şerifinde buyurmuştur. Şeyde hemen Muaviye radıyallahu anh de Kur'an-ı Kerim'den ayet-i düşünüyor. Çünkü kendisi Resulullah'tan bizzat duymadı, naklediliyor kendisine. Birkaç kişiden geldiği için o edebe riayeten hareket etmiş. O ayet-i kerime ne? Estevzübillah, Bismillahirrahmanirrahim, kısaca ifade edelim. Men keane hayat hayatet dünya kim bu dünya hayatını istiyorsa yani maksadı dünyalık kazanmak dünyada hoş vakit geçirmek yaşamak ise ve zine taha onun süsüne zinetine alayişine kapılmışsa nüve fi ilehim amaluhum fiha vehum fiha la yubhasun ve böyle bir niyetli olan kimseye Allahu Teala Hazretleri fırsat verir imkan verir amellerini o tarafa yöneltir ve e, istedikleri engellenmez. O istediklerine ulaşır. <gülüyor> Allahu Teala Hazretleri bu dünyayı imtihan dünyası yaratmış olduğu için engellemez. Madem böyle şey yapıyor, dünyada istedikleri verilir ama dünya hayatını istedi, dünyanın şüsünü, alâişini, zinetini istedi. Ne olacak sonra? Ulâ ikelile zine lesehum fil ahireti illen nar. Bunlar o kimselerdir ki ahirette onlara cehennemden başka bir karşılık olmayacak. Ve habita ma'sanu fiha ve dünyada işledikleri bütün işlerinin hepsi boşa gidecek ve batulun mekanı yaamelun işledikleri amellerin hepsi batıl olacak diye ayet-i kerimeyi okumuş. Şimdi buradaki anlatılan bu hadiselerde anlatılan hadise işte bizim sözünü etmek istediğimiz haldir. Yani bir insan, şehit düşüyor ama şehitliği kabul olmuyor. Bir insan ilim öğreniyor, öğretiyor, Kur'an okuyor ama öğrendiği, öğrettiği, okuduğu kabul olmuyor. Bir insan para sarf ediyor ama kabul edilmiyor. Neden? Bak dış şekli var, amellerin dış şekli itibariyle dışarıdan bakan bir insan fena görmeyecek yani. Bak işte ne güzel, mal veriyor sağa sola, para dağıtıyor filan diyecek. Amelin içi bozuk. Elmanın dışı güzel, içi çürük. Portakalın dış kabuğu pırıl pırıl parlıyor, içine küf girmiş, yenilecek halde değil, açar açmaz atacaksın çöp kesine. içi bozuk. Şimdi, işte bu içinin güzel olması hadisesine bizim dinimizde ihlas derler. İhlas kelime manası olarak nedir? Bir şeyi halis etmek demek. Halis altın diyoruz, ne demek? İçinde katışık yok. Halis tereyağı, ne demek? İçinde başka uydurma madde yok. Halis süt, ne diyoruz? İçine su katılmamış. Her şeyin e, halis yün, içine orlan katılmamış, başka madde katılmamış. Halis pamuk. İşte bir amelin içine başka bir şey katılmamışsa, o amele ihlaslı amel deniliyor. O ameli yapan kimseye ihlaslı kimse deniliyor. Çünkü niyetine başka şey katıştırmadı. Bak, niyetine başka bir şey katıştırdığı zaman makbul olmuyor. Başka bir şey katıştırmayan kimseye muhlis derler. İnsan ihlaslı olmaya çalışır ama ihlasın incelikleri vardır. Şimdi bir kere insan yaptığı ibadeti Allah'ı bilip Allah için yapacak, Allah'a ibadet edecek, Allah'a kulluk edecek. Böyle yaparsa Allah için ihlaslı olmuş oluyor. Aksini yaparsa Allah'a Allah'tan gayri için yaparsa ona ne diyoruz? Şirk diyoruz. Yani bir insan kurban kesmiş. Ama niçin kesmiş? Güneşe kesmiş, aya kesmiş, filanca yıldıza kesmiş, falanca puta kesmiş. Kesti ama Allah için kesmedi. Başka baş, başka bir varlık için kesti. Şirk. müşriklik yaptı. Makbul değil. İhlasın en şey kalın çizgılarla ilk önde görünen şekli bu. İkincisi, İslami ibadeti yapıyor ama kalbi sevdiğinden, o ibadeti istediğinden değil, gösteriş için, başkasını kandırmak için ve dünya menfaati sağlamak için yapıyor. Geliyor Kur'an-ı Kerim okuyor, ondan sonra para toplayacak, alacak o parayla kumar oynayacak. Yani. Veyahut Hacı Bayram'ın karşısına geçiyor, efendim yere bir mendil seriyor, başlıyor Kur'an okuma parayı topladıktan sonra da farz edelim kumara gidiyor. Bu Kur'an okuyor ama Allah rızası için yapmadı. Bunda da bir çeşit şirk var. Her ne kadar ben Allah'a inandım, Allah'tan gayriye tapmıyorum dese bile ahiret amelini dünya menfaati toplamak için yaptığından bu da bir çeşit şirk. Bu da tabi böyle bir insanın ameli de iyiyen kabul olmaz ve böyle bir şey de son derece çirkin bir hareket olduğu gayet aşikar. Üçüncü bir cinsi vardır ki, yani biz bu ikisinden Allah hıfz eylemiş, Allah'tan gayriye tapmıyoruz. Namaz kılarken, hayır o hasenat yaparken de bu hacı bayramda para toplayan herifin yaptığı gibi de yapmıyoruz. Elhamdülillah, Allah korusun kurtarsın. Ama bakın ne çeşitlerini sayıyor Gazali. Gazali'nin saydığı çeşitlerden birazını söyleyeyim. Mesela adam veya kadın oruç tutar tutar ama hem sevap kazanayım diyor hem de çok şişmanım biraz zayıflayım diyor. Yapar mı? Pek çok kimse yapıyor. Allah affetsin. Bak sayacağım daha. Sonra hacceder haceder ama seyahat edeyim de biraz içim açılsın sıkıldım diye seyahat ediyor. Hem, hem hac edeyim hem de biraz içim açılsın burada fazla sıkıldım. Yani burada biraz kalırsam belki şu zarar gelecek bu zarar gelecek. Gideyim de üç ay buradan kaybolayım. Veyahut burada şu sıralarda tehlikeli bir hava var, düşman gelebilir bana sıkıntı şey yapar, gideyim şey yapayım kaçıyor yani kendisini emniyete almak için. Veyahut Çoluk çocuktan bıktım usandım, geçim şeyinden kurtu, e, canıma tak dedi. Biraz gideyim tek başıma. Kalsın çoluk çocuk burada. Usandım be. Nedir bu sabahtan akşama aylar haftalar yıllar onlar için uğraştı. Biraz kendim şöyle şey yapayım. Key keyfi için gidiyor. Bunu yaparlar. Pek çok, pek çok kimse yapar. Biraz burada işler çok. Bu dünyanın işleri bitmez. Gideyim orada efendim şu işlerden uzak şöyle zihnimi dinlendireyim. Başka misal, namaz kılıyor geceliğin, maksadı efendim, uyumamaktan maksadı, efendim, eşyasını beklemek veyahut çocuğunun bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar filan diye onları kollamak filan gibi bir maksatla. İlim öğreniyor, efendim, eh böyle öğrenirsem iyi para kazanırım, halkın arasında kıymetli olurum, efendim, elde ettiğim mala paraya kimse efendim göz dikmez. ilim adamına karşı böyle bir şey vardır. Ee, kendimi korurum diyor. Dersle, vaazla meşgul oluyor. Efendim neden? Yalnız başına tek başına durmaktan sıkılıyor. Efendim, konuştukça içi açılıyor da ondan. Bizim bir tanıdığımız şey vardı. Efendim, yahu demişler, yaşlısın. Paran çok. İmkanın yerli yerinde, şu yaşlı halinde oturup evinde dursana, sebeden kalkar Ankara'ya, her hafta ders vermeye gelirdi. Profesör, efendim, böyle demiş. Birisi ona, o da demiş ki, ya demiş ben kiminle konuşacağım? E şimdi bu, demek ki, Konuşup, ferahlamak için derse geliyor. Yani o dersi Allah rızası için verme gibi bir durum bahis konusu değil. Ferahlamak için. Onun için onun mesela öteki alimlere vaat edilen vaatlerden, mükafatlardan bir nasip alması bahis konusu değil. Keyif için yapıyor bu işi. Efendim başka bir şey. Mesela Kur'an-ı Kerim yazıyor. E böyle, böyle yazarsam yazım güzel olur. Kur'an-ı Kerim'i hem baştan sona yazar bitiririm. Hem yazım güzel olur. Efendim Oruç tutuyor, efendim şimdi hanım çoluk çocuk bir yere gitti ben üç gün oruç tutayım da gündüzleri kim uğraşacak yemek yapmakla şunuyla bunuyla efendim biraz işime bakayım, rahatıma bakayım filan diyor. Olabilen şeyleri sıralıyorum yani buna benzer şeyleri hep yapar insan. Efendim ha, e, dilencinin birisi yakasına yapışmış ille bir şey var ille bir şey var vermek istemiyor adamdan da hoşlanmadı ama yakamı bıraksın diye veriyor maksat yaka, yakasını ondan sıyırmak. Efendim, hasta ziyaret ediyor. Niye ziyaret ettin? E bir zaman gelir biz de hasta olursak biz de ziyaret ederler diyor. Denmez mi? Duymadık mı buna benzer şeyleri? Belki kendimiz de demişizdir. Allah affetsin. Efendim, böyle herhangi bir hayrı, efendim, bereketi ileride efendim, namı yürüsün, efendim, anılsın kendisi de şöyle olsun, böyle olsun diye yapıyor. İşte bunların hepsi hepsi de İhlasa aykırı olan şeyler. Onun için ihlas haddi zatında pek öyle kolay bir şey değildir. Haddi zatında pek kolay bir şey değildir. Allahu Teala Hazretleri lütfedip de insana bir gönül yumuşaklığı, bir gayret kuvveti vermişse o zaman olur. Onun için amelini böyle ihlaslı yapmak isteyen kimseye muhris derler de Allah'ın ihlaslı olmaya muvaffak kıldığı kimseye de muhlas derler. Muhlas eee vekâle e, peygamberler hakkında filan kuran bir şey. Allah bir sıfat. Allah nasip etmiş de ihlaslı olabiliyor filan diye. İnsan işte bu gibi misallerden yaptığı işi, yaptığı ameli neden yaptığını, niçin yaptığını biraz kendisinin kodlamalı. Çünkü nefsin gizli de şuurunun altında bazı oyunları vardır. İnsan ibadet yapıyorum sanır. Aslında ihlasa aykırı iş yapmaktadır, onun, onun zararına uğrar ve yaptığı amelden hiçbir kar elde edemez. Onun için hepimiz bir işi yaparken yaptığımız işteki maksadımıza, ne düşünerek yaptığımıza, niyetimize, gayemize, hedefimize fevkalade dikkat etmemiz lazım. Birkaç hadis-i şerif daha okuyalım, ondan sonra da ihlas hakkındaki büyüklerden bazılarının sözlerinden kaydettiklerimi yazayım. Nesib nevarik radıyallahu anh'te rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahih bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki: Men faraka dunya la lehu ve ve zekate Rasulullah. Kim ki dünyada Allah'a ihlaslı olarak ayrılırsa Bak tevhîd şirk diyor. <gülüyor> Allah vardır, bildir, Onun şerik naziri yok. Yani şirk koşmuyor. Başkasına yapmıyor. Başkası için yapmıyor ibadeti. Allah için yapıyor. Muazib bin Cebel radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif. Muazib bin Cebel'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz severdi. Ben seni seviyorum. Gel sana nasihat edeyim diye böyle bazen ona böyle sevdiğini de ifade etmiştir. Bu zatı muhterem'i Allah şefaatine nail eylesin cümlemizi. Yemen'e vazifeli gönderdi Peygamber Efendimiz. Ashab-ı Keram içinden böyle bazı kimseleri muhtelif beldelere gönderildi. Onlar da yıldızlar gibi gittikleri yerde efendim insanların hidayete gelmesine, hak yolu bulmasına, Allah'ın rızasına uygun yaşamasına delil olurlardı. Muaz Muaziple Cebel Yemen'e gidecek. Giderken onunla epeyce konuşmaları meşhurdur peygamber efendimizin. Demiş ki Muaz ibn-i Ya Resulallah evsini Ey Allah'ın Resulü bana vasiyet et tavsiyede bulun. Gidiyorum ya ne tavsiye edersin? Bir vasiyet eyle bana, tavsiye eyle. Kale o zaman demiş ki peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz ahlis dineke dinini ihlasla yap. Dininin amellerini işlerini, ibadetlerini ihlas ile yap yekvikel amelul kalilu. Böyle yaparsan az bir amel bile sana yeter. Yani çok yapıp da ihlassız yaparsan faydasını görmezsin ama dikkatli dikkatli şuurlu olarak ihlasla yaparsan o zaman o da insanın derece kazanmasına, sevap kazanmasına kafi gelir. Peygamber efendimize Ebu Ümame el-Bahili radiyallahu anh'in naklettiğine göre bir şahıs geldi dedi ki Fekale erâite reculen gaza yelte müzd ecre ve zikre malehu. Ya Resulullah demiş. Bir insan ki gaza ediyor, cihat ediyor, hem Allah'tan ecir bekliyor, hem de şöhretlenmeyi düşünüyor. Ne kahraman desinler diye düşünüyor. Malehu? Bunun ecri ne olur? Ne ecir verilir buna? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "La şeylehu. Ona hiçbir ecir yoktur." Fe aidaha salase Üç defa sormuş. Demek ki bir defadan acaba yanlış mı duydum filan dedi. İkna olmadı veyahut acaba anlatamadım mı diye düşündü. 3 defa sormuş. Ve kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la şey elehu ona hiçbir ecir sevap yoktur diye o da cevap vermiş. Tüm kaide sonra da buyurmuş ki inna azze ve celle Allah aziz ve celil olan Allahu Teala la yakbilu minel amele amelli kabul, kabul etmez, illa mâ kâne lehû ancak sadece kendisinin için ihlas ile yapılan ameli kabul eder. Başka ameli kabul etmez, vebtûgye bihi vejhûhû sadece kendi rızası düşünülerek yapılan ameli kabul eder. Başka bir şey katıştı mı içine katışık oldu, Süte katıştırıldığı gibi, tereyağına katıldığı gibi, altına katıldığı gibi, katılıp, katışık şeyi sevmez allah da Teala Hazretleri. Bir başka hadis-i şerifinde de o, eskiden okumuştuk ki, Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, ben ortakların en hayırlısıyım. <gülüyor> kinayeli bir söz bu. hadisi Şerif'te kinayeli bir söz. allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, ben ortakların en hayırlısıyım. Bir kimse bana bir amel yaptığı zaman, bir iş işlediği zaman, birisini şerik koşarsa, ortak katarsa beni, yani bunu hem Allah için yapıyorum hem filanca için, diye, şerikli olursa, ben derim ki, al bunu şerikime ver. Yani ne demek? ben o ameli kabul etmem demek. Bir hadis-i şerif daha Ebu Zerri Gıfari radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuşlar. Kad efleha men ahlasa kalbehu lil iman. Kalbini, gönlünü iman için ihlaslı kılan, imanını ihlaslı eden kimse felah buldu. Kalbine ihlası yerleştirmiş, imanı ihlas ile takviye etmiş, her işini ihhalisane muhlisane yapan kimse felah buldu. Felah bulmak ne demek? Yani dünya ve ahiretin sıkıntılarından emniyette olup Allah'ın vaad ettiği yüksek derecelere nail oldu. Şimdi bu ihlas hakkında büyüklerimizin sözlerinden bazılarını ve bazı ince noktalarını da hatırlatalım. Tarihte Gazali'nin ihyasında geçiyor ki El-ihlasu tecehidü kastel tekarrubu ilallahi teala ancemi iş şevaib İhlas allah Teala Hazretlerine yakınlaşmak kastını başka şaibelerden pak eylemektir hani insan bir ibadet yapıyor hem onu düşünüyor hem bunu düşünüyor diye demin saydık ya mesela hacca ediyor bir oraları görmüş olayım canım hacca gideyim bir şöyle Irak'tan geçeyim oradaki o ziyaret yerlerini bir göreyim altından kubbeler varmış efendim koca koca camiler varmış süslü türbeler varmış hiç de görmedim Bağdat'ı ana gibi yer olmaz Bağdat gibi diğer olmaz derler bir gideyim bak Allah için yapacağı işe bir şaibe karıştırdı çünkü Turistik seyahat mi bu, ibadet mi? Birazcık turistik seyahat oldu, onun için karıştı. İhlas neymiş? Allah'a yakınlığa, başka bir şaibe katıştırmamakmış. Riyanın iki şeklini Budaylı ibn-i İyad radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Terkül ameli min eclin nasi riya'un. Şimdi biz riyayı hep insanlara bakmadan Allah rızası için yapmak diye düşünüyorduk, bu tarafını düşünmüyorduk. Diyor ki, Fudayl İbni İyad radıyallahu rahmetullahi aleyh, büyük arif, kamil zatlardan bir zat-ı muhterem, ameli insanlar görecek diye yapmaktan vazgeçmek, o da riyadır. O da ihlâssızlıktır. <gülüyor> namaz kılıyordu, namaz kılardı, efendim şimdi insanlar görecek, ihlâsa aykırı olur, riyakarlık olur, kılmayayım demek gene Riya olur. Vel amelu min ejli'n nasi şirkün. İnsanlar için amel işlemek o da şirktir. Yani insanlar görsün diye amel işlemek şirktir. Şimdi birincisinin el ihlasu en yuha Allahu minhuma. Allah'ın bu her ikisinden de seni halis kılması, kurtarmasıdır ihlas diye söylemiş de birincisi neden şey oluyor? Yani insanlar görecek diye riya olmasın diye yaptığı güzel ameli bırakmak da o da riyadır dedi. Bu zat ince bir mesele söyledi. Neden bunu diyor? Çünkü şu sebepten söylüyor ki senin gözünde insanların kadri kıymeti var hala. Hala hesaba insanları kata kata yapıyorsun. İşlere insanları düşüne düşüne girişiyorsun. Halbuki halis Müslüman nasıl olacaktı? Ve la levmete laim kınayanın kınamasından korkmayacaktı. İsterse sevsinler, isterse dövsünler, isterse beğensinler, isterse kızsınlar. Yapacağı şeyi Allah emretmişse, hadis-i şerif de öyle geçmişse, Kur'an-ı Kerim de öyle geçmişse, hiç aldırmadan yapacak, dost doğru yürüyecek. Yoksa insanlar görmesin, riya olur filan diye bu sefer düşününce insanları gene bir başka bakımdan, menfi bakımdan hesaba katmış oluyor. O halde, o halde insanın böyle bir hataya da düşmemesi lazım hatta buna tabi şeyler düşer. Yani buna biraz dinde ilerlemiş az çok riya ihlas nedir diye bu meseleyi öğrenmiş olan kimseler aman riya olmasın şimdi şimdi kılmayım filan diye böyle şey yapanlar düşer. Gazali diyor ki: "Feleyen beghi en yetrükel amele inde khaf fil afete vel riyae fe in zalike minha bu yete şeytanu Sakın böyle düşünerek e, salih amelleri aman riya olmasın afet gelmesin. ...kazaya uğramasın benim yaptığım bu hayırlı iş diye terk etmek de diyor, doğru değildir, çünkü şeytanın arzusu budur zaten. Şeytanın işi neydi, şeytanın işi insanı kötülüğe sevk etmek veyahut iyi işleri yaptırmamak diye yaptırmadı işte gene. Gene bir vesvese verdi, bu sefer başka yoldan damarına girip, kandırıp gene iyi işi yaptırmadı, o halde insan yapacağı şeyi düşünecek yapması gerektiğini anladıktan sonra insanlar beğense de beğenmese de dost doğru yapacak, aldırmayacak. İnsanların meti veya zemmi onun nazarında müsavi olacak. Bu ince bir noktadır yani dindarlıkta. Bir başkası demiş ki çok önemli bir cümle. Hatta mümkün olsa da Arapça bilen kardeşlerimiz ezberlese Kâles Sûsiyyü bu Sus şehri şimdi şu İranlılarla Iraklıların çarpıştığı yerlerde bir yerdedir Sus şehri. Orada Danyal Aleyhisselam'ın kabri de var. <gülüyor> Oradan yetişmiş bir arif bu zat muhterem. Diyor ki: "Muradullahi min amelil halaiki el ihlasu fakat." Allah Teala Hazretlerinin kulların amelinden muradı sadece ihlastır. Çünkü sen ziyafet verdin. Ne olacak yani? O yiyecek Allah'a mı gidiyor? Sen para verdin, sadaka verdin, o para sadaka Allah'a mı yarıyor? Sen namaz kıldın, daha başka bir şey yaptın, senin o eğilim katmandan, senin yorulmandan, Allah'a ne? Yani ne şeyi var? Yapılan işlerden bir tek şey var, muradı allah Allahu Teala Hazretlerinin, ihlastır. Yani bizim namazlarımız, haçlarımız, sadakalarımız, zekatlarımız, daha başka çalışmalarımızın hepsi, Dış şekilleri Allah Teala Hazretlerine şey yapmaz. Hadis, ayet kelime de şöyle geçiyor. Kurban da hani kurban kesiyoruz ya. Len yena Allahu muha dima wa. Bu kestiğiniz kurbanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacak. Velakin yena luhu takwa minkum. Sizin takvanız ulaşacak Allah Teala Hazretlerine. Siz onu keserken takva ehliydiniz ya. O takvadan dolayı bir ecir alacaksınız alacaksınız. Bizim de amellerimizde bizim amellerimizde Allah'ın muradı sadece ihlastır. Gidecek olan, allah Teala Hazretlerinin huzuruna gidecek olan, kabul edilecek olan ihlastır. En önemli nokta bu nokta olmuş oluyor. Yukal el ilmu bezilun vel amelu zer'un ve ma'uhu el ihlasu. Bilmek, iyi amelleri bilmek tohumdur. Yapmak, o tohumu ekip de ziraatini yani bitkisini ortaya çıkarmaktır. Ve ma'uhu el ihlasu. Onun da suyu ihlastır. Yani insan nasıl tohumu ekiyorsa ondan sonra bir yeşillik çıkıyor. Sen onu sulamazsan, o ota bakmazsan, kuruyup kal, sararıp kalırsa bir işe yaramazsa o halde e, sulamak gerekiyorsa amel de bir işe yaramaz, sararır, kurur. Onun suyu ihlastır. Muhammed bin Said el-Mervezih, bu zatın sözünde söyleyip, sözümüzü keselim. Rahmetullahi aleyh demiş ki, el emrü küllühü <gülüyor> yerci'u ila asleyin. Şu insanların işlerinin hepsi iki temele dayanır. İki temele gider, dayanır. Bir, filun minhu bike. İki, ve fi'lün minke lehu. İnsanın bu dünya hayatında karşılaştığı şeyler iki tanedir, iki temele dayanır. Birisi, Allah'ın sana nasip ettiği iş. Allah'ın sana takdiri, Allah'ın sana gönderdiği şey. İkincisi, senin onun için yaptığın amel. İki şey var şu bizim hayatta, başka fazla bir akıl karıştırmaya lüzum yok. Başımıza gelenler, bir Allah'ın bize takdiri, iki bizim Allah'a yaptığımız ibadetler. Şu bizim hayatımızda, şu iki şeyden başkası yok. Bu zat-ı muhterem diyor ki, فَتَرْبَٓا bir فَعَلَى Allah'ın sana yaptığına razı olursun ve تُخْلِسُ فِي مَا Senin ona yaptığın ibadeti de ihlasla yaparsın. Kulluk gayet kolay, hiç öyle uzun boylu terleme ya, şakaklarını, insanın ter basmasına lüzum yok, gayet kolay. Allah'ın sana takdirine rıza göstereceksin, o sana ne eylemişse, ne takdir etmişse, ne getirmişse başına isyan etmeyeceksin, karşı gelmeyeceksin, hoşnutluk ve rıza göstereceksin. İkincisi, senin ona yaptığında halis muhlis bir niyet ile yapacaksın. Feizen ente ente kat bir hazeni ve füste fiddareyn. O zaman sen mesut bir kul olursun, bahtiyar bir kul olursun ve dünyada da, ahirette de efendim fevzu felaha nail olursun. <gülüyor> Gayet kolay. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi ihlas sahibi kul eylesin. Tabi insanın camiye gelmesi camiye gelmesi bir nimet. Elhamdülillah ki kahvehanede değiliz, Efendim plajda değiliz, kumarhanede değiliz, daha başka bir şeyde değiliz, güzel ama buranın da tehlikeleri varmış demek ki. İşte buranın ibadetlerin, kulluğun, bizim yapmakta olduğumuz işlerin tehlikesi de ihlası kaybetmektir. Ameller ihlassız olduğu zaman Allah-u Teala Hazretleri kabul etmiyor. İhlaslı olduğu zaman da az bir amel bile çoğa sayılıyor ve çok büyük mükafatlara nail oluyor. O halde bizlere düşen her işimizde <gülüyor> ihlaslı yapmak. Allah Teala Hazretleri'nin rızasını düşünerek ve niyetimize başka bir şeyi katmayarak yapmaya çalışmak. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi böyle ihlaslı eylesin. Amin. Halis muhlis ameller işleyip rızasını kazanmayı nasip Amin. ve miyesar eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Amin. fatiha Şerif, maal besmele. Fatiha-i Şerif'e. Fala <gülüyor> bütnehu la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah, la ilahe illa Muhammadun Rasulullah. Sadek Amin. salli <gülüyor> Allahu Rabbi Allah, min you go up or Bismillah ki entim yokunum La ikena Elhamdülillahi Rabbil ala khayrı halgihim, Muhammedim ve aleyhim ve sahbihim. Rabbana, al Mevlana, ve men tebi'ehu bi ihsanin şayel bin din. ya Rabbena tegabbel minna inneke entes sebi'u l-alim ve aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabu l-rahim mehdina ve vefikna ilel haq ve ilel necati ve ilel tariqı müstakim bi hürmeti khatmi l-Kur'an il-azim ve bi ve bi ve تلا بنا بعد القبول منا بالفضل فليسان هديه واصله الى روح روحنا وتاجر وسنا محمد بن المصطفى و الى ارواح ahli و ازواج و اولاد الله تعالى عليهم اجمعين و الى سائر الانبياء والرسلين Vela ervah hizadatına ve meşayixına sadat ve yolları aliyet ejma'în, bin el-sahabet el-kiram ila meşâ ila ustajına, bin el-haza, ve belli Allah'ım ila ile ejdin. Ve belli Allahümme, ila erwah acabil ceyrat Besittum nuran ve surura ve ekrimda ve ekrimum ve ahsin ileyena ve ileyhim ve ve kuran al-azim. Allahumma bil hakki anzalta'l-Kur'an al-karim la bil hakki nazal. Allahumma azmir ve shifa'en li sudurina. Allahumma zeyyin ve رب كرم بي اشادنا وعاف به ابدانا واشبه به مرضانا فاحسن به اقبتنا في كلها واجلنا به من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينه وفي القبر ve fil kıyameti şefi'a, ve ala sıratı nura, ve ile cenneti refiqa, ve minel nari sitren ve hicaba, ve ilel hayrati kulliha delilen ve imama. Allahümme zubna bi kulli harfin <mim> <-kulli> kelimetin kerame, <mim> -kulli ayetin ve <mim> suretin ad'a ve bi kulli cüz'i cezaa ve mecubna ala ta'atke adka ana al-leyli ve atraf an-nahar allahumma shafi' akufina ya rabbal alamin ameen allahumma shafi' al-qur'ana fina ya rabbal alamin ameen allahumma yassir umurana ve ferric ghurubana ve ahsin aqibetenana ve inna ala ada'i zikrike ve shukrike ve usli ibadetik Lâ lâ siknâ limâtuhum fe veterdâ min kavlin ve besin ve âmen ibnni ve züda inne lâ ilâhe illallâh külli şeyin kadîr allâhumme innâ neselüke minel hayri küllihî âcilihî ve ve min Allahumme heple lana ma'rifeteke ve muhabbeteke ve qanna Allahumme ec'alna mimmen lazima millete nabike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Allahumme inna amanna bihi velem <gülüyor> <ver> <gülüyor> <zupna sohbeteh gülüyor> ve lem narahu ve la tahrimna ru'yatah ve rzuqna eskina fi'l cenneti civareh <gülüyor> ve esqina min halqi'l kevser Meşreben reviyen, sâigan, heni el la nazma'u ba'dehu ebeden, inneke ala kulli şeyin kadîr. Ve mette'nallâhum ve bi جمالك في الجنان cinân, bi hürmeti esmâike al-hüznâ, ve habibike al-müştebâ, ve bi hürmeti'l-Kur'ânil-azîm,